Evet, tekrar merhabalar diyelim. Bu akşam sizinle kısmet olursa son bir kere daha bu deliller meselesine devam ediyor olacağız. Hatırlayacaksınız şu ana kadar işlediğimiz iki tane ana delil türü vardı. Biri kozmolojik delil, diğeri de teleolojik delil idi. Bu akşam sizinle bir üçüncü ve dördüncü delil türlerini işleyeceğiz. Ama şimdiden ifade etmek isterim. Buradaki iki tane delil şu ana kadar işlediğimiz delillerden birazcık farklılık arz ediyor. Temel hareket noktası ve mantığı itibariyle bunu açmaya çalışacağım size. Şimdi bir ontolojik delil, varlıktan hareket eden bir delil tarzı var. Birazdan uzun uzun üzerinde duracağım zaten açmaya çalışacağım. Daha sonra işleyeceğimiz konu dini tecrübe delili olacak. Bu derste son olarak, hani delillerle alakalı son dersimiz olması itibariyle de Genel bir değerlendirme yapacağım. Ve en son da son olarak da sizinle bir sonraki konuya bir sonraki üniteye vakit kalırsa yani neler işleyeceğim edeyim hızlıca ona hazırlık mahiyetinde birkaç cümle söyleyeceğim ve böylelikle dersimizi tamamlamış olacağız. Şimdi ontolojik delil özellikle batı din felsefesi söz konusu olduğunda yani bir şeyi de hatırlatmak isterim size. İslam düşüncesinde hem nizam ve gaye delili, hem de Hudüs delili, imkan delili çok çeşitlenmiş konular olma özelliği taşıyor. Ontolojik delil söz konusu olduğunda özellikle batıda kaleme alınan din felsefesi metinlerinde daha ziyade ontolojik delilden başlandığını görüyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var. Birkaç şey söyleyeyim. Ontoloji hatırlayacaksanız diğer derslerimizde de zaman zaman referansta bulunduğumuz bir kelimeydi. Felsefe derslerinden de zaten... Hatırladığınızı zannettiğim bir kelime. Aslında ontoloji yani varlık demek ki ontoloji de varlıkla alakalı bir kavram. Yani varlık bilim demek aslında bazen Türkçe'ye o şekilde karşılıyorlar. İlginçtir bu delilin karakteri birazcık farklı. Yani tabiri caizse varlıktan varlığa giden bir delil olma karakteri var bu delilde. Hatırlayacaksanız sizinle ilk derslerde e, işlediğimiz Fusiret suresinde yer alan e, ayet-i kerimeyi buradan hareketli bir şey yine açmak isterim size. Meselenin İslam düşüncesiyle alakalı olabilecek yönlerine de değineceğim. Yani biz onlara afakta, bir başka ifadeyle dış dünyada ve hem de kendi nefislerinde, iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Yani bu akşamki işleyeceğimiz deliller belli bir anlamda İç dünyamızdan e, hareketle geliştirdiğimiz deliller ama biz burada iç dünya derken e, bedenimizi e, kastetmiyoruz. Daha ziyade zihni olarak yani tamamen e, zihinsel dünya dediğimizde kendi iç dünyamıza o kendi kavramının da burada özel bir yeri var. Kendi dediğimizde kendi içimizden hareketle e, zihni dünyamızdan hareketle geliştirilen bir delil. Bakalım ne kadar güçlü nasıl bir mantığı var bunu açmaya çalışacağım burada belki şu ifadeye de değinmek isterim. A priori diye bir kelime var felsefe derslerinden ne kadar hatırlıyorsunuz bilmiyorum ama a priori Türkçedeki piri oru kelimesine referansla bulunabilecek şu an hızlıca aklıma gelen bir kelime var mı diye mesela pre, e, prensip kelimesi yine bununla alakalı görünüyor. A priori şu demek arkadaşlar önce olması. Yani Buradaki öncelikten kastedilen şey her türlü deneyden tabirimi yani Kur anlaşılsın diye söylüyorum. Adeta gözümüzü kapatıp dış dünya ile belli bir anlamda her türden bağımızı, rabitamızı kestikten sonra kendi içimize dönüp kendi içimizi yokladığımızda, kendi kendimizi yokladığımızda oluşan durum a priori yani öncel demek Türkçesiyle eskiden Deniliyordu. Kable deniliyordu. Yani buradaki öncelik tecrübeden önce, dış dünyadan önce. E, bu delilin temel karakteri de yine böyle. Yani e, hudüs delilinde, imkan delilinde ve nizamega delilinde olduğu üzere alemden hareket ettiğimiz bir delil değil. Yani kendi iç dünyamızdan harekette kurduğumuz bir delil olacak. Bu kadarını vurgulamak istedim. Çünkü... E, bu vurgu anlaşılırsa delil e, kendiliğinden anlaşılır. Çünkü delilin bütün yapısı bu kendilik ve varlık kavramı üzerine kurulu. E, bunu ifade etmek isterim. Şimdi meselenin batı dünyası içerisinde e, nasıl bir gelişimi var vesaire. E, ona geçmeden evvel e, size şöyle bir örnek vereceğim. Kur'an-ı Kerim'de ilginç bir şekilde iki tane ayet-i kerime var bunlar da farklı bir yere işaret ediliyor gibi görünüyor. bunun üzerinden size bir hususu açmaya çalışacağım. Şimdi bismillah diyelim. Huvellezî yesyurîkun fil berri bahri sizi karada ve denizde yürüten odur ki hatta eğer tüm filfur ki siz bir gemideydiniz efendim ve carayne bihim rehîhin tayyibetin ve bu arada güzel bir rüzgar geldi. O ferihu biha ki onunla seviniyorlar Caat hareh hun asifun. Fakat bu rüzgar onlara çok şiddetli bir e, fırtına getirdi. Wa caahumul kulli mekanin. Onları dalga her yönden kuşattı. Wa <gülüyor> zannu anladılar ki annahum uhri tabiim. Yani her yönden kuşatıldıklarını anladılar ve tam da bu noktada dawallaha <gülüyor> muhlisin lehuddin. Allah'a dini e, tamamen has kılmak suretiyle ona dua ettiler ki sen bizi kurtarırsan şöyle şöyle yaparız falan diye fakat falen merencahum onları kurtardığında idrahum yabuhu nefil ardibu hak yani kurtulduktan sonra hemen yer farklı bir şey e, yapmaya başladılar diye şimdi Kur'an kendinde başka yerde de buna bunu andıran e, ayet-i kelimeler var bir iki yerde daha geçiyor. Şimdi bu ilginç tir yani ilginçliği şununla alakalı ya e, ontolojik delildi arkadaşlar her ne kadar e, bu delinin kendisine ontolojik delil varlık delili varlıktan varlığa giden varlık kavramından hareketle Tanrının varlığına giden bir delildense de e, bu denilmen temel karakterinden birisi bunun üzerine oturduğu bir başka kavramda kendilik kavramı yani kendilik dediğimizde, e, felsefi anlamda ben dediğimde, kendim dediğimde, efendim konuşurken ben diye cümle kullandığımda, ego anlamında değil de bizi biz yapan efendim e, şey her neyse e, o kastediliyor. Yani bu delilin, o, onu eğer iyi anlarsak, kendilik dediğimiz şeyi, benlik dediğimiz şeyi, tam e, onun mahiyetine eğer vakıf olabilirsek, e, onun bizde bir tanrı kavramına, yol açabileceği ifade ediliyor. Bu kendilik dediğim şeye derdi birkaç şey söylemek lazım. Bunlardan birisi şu. Mesela Allah korusun ama bir herhangi bir ağzınızı kaybetmiş olsanız, elinizi, ayağınızı vesaire. Ama yine siz siz olmaya devam edersiniz. Yani ben kendim olmaya devam ederim. Bir başka ifade de, o kendilik dediğim şey, benim için bütünlüğümü sağlayan, ama herhangi bir bedensel azalarımla alakalı olmayan bir şey. Onların dışında, onların ötesinde, onların üstünde olan bir hakikat ve gerçeklikmiş gibi görünüyor. Bu delilin temel hareket noktası da bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de ki işaret edilen e, manaya bakılırsa e, şöyle bir ikilem söz konusu. Yani bu delil az önce dedi ki tecrübe dışında tecrübeden hareket etmiyor. Yani kendilikten hareket ediyor. Peki, Deleuze'ün işaret etmeye çalıştığı şey şu zannedersem, eğer siz tecrübe olarak e, o kendiliğin üzeri örtülürse, yani nasıl örtülür o kendiliğin üzeri? Efendim, çeşitli şekillerle. Mesela şu şekilde ifade edeyim size. Normal e, yaşantımızda beş duyumuz bir şekilde bizim sürekli zihnimizi meşgul ediyor. Değil mi? Görmemiz, işitmemiz, hissetmemiz, dokunmamız, tadalmamız vesaire. Bütün bunlar sürekli olarak bizi beşgul ediyor. Sürekli onlar tarafından işgal edilmiş durumda tabiri caizse. Tabiatıyla o kendilik dediğimiz şeyle kelimenin tam anlamıyla bir türlü karşılaşamıyoruz. O sürekli ihmal edilmiş, unutulmuş, arka planda kalmış oluyor. Fakat her ne zaman ki bu bizi dış dünyaya bağlayan bedensel duyumların ötesine uzanabilirsek, onların ötesinde olabilirsek e, bu defa e, o bize farklı bir şey hatırlatmış oluyor. Sanki mesela bunun yaşandığı çok özel anlardan birisi yatma anıdır. Diyelim ki ışığı kapattığınızda, sessizlik olduğunda vesaire. E, hatta psikoloji şey der bize, insanların en fazla karşılaşmaktan kaçındığı, en fazla karşılaşmak istemediği varlık kendisiymiş. Yani... Onunla karşılaşmak istemez. Karşılaştığında hatta şöyle düşünmek mümkün. İnsanın sıkıldığı an belli bir anlamda, kelimenin tam anlamıyla sıkıldığı bir an. Kendisini gördüğü, kendisini fark ettiği bir an gibi görünüyor. Peki onunla karşılaştığımızda sanki o kendilik dediğimiz şey ait olduğu yeri, ait olduğu dünyayı hatırlıyor gibi görünüyor. Ontolojik dilin kendisinde de bir hatırlama kavramı da var. Onu da ifade etmiş olmak isterim bazı şekillerinde en azından. Yine e, bunlardan birisi, çok özel anlardan birisi ölüm deneyimi. Ölüme yakın, yani ölüm, ölüm olursa zaten bir deneyim söz konusu değil ama insanın mesela burada sözü edildiği anda, fırtınanın olduğu anda tabiri caizse dünyevi olarak her şeyinizi unutmuş oluyorsunuz. Her şeyle bağınızı kesmiş oluyorsunuz. Tam da bütün bu her şeyle bağımız kesildiği anda içimizdeki o kendilik tabiri caizse inkişaf etmiş oluyor. Onun hatırladığı şey de ait olduğu yer. Ama tekrar bu e, bağlar tekrar kurulduğunda tekrar yeniden e, bu kendiliği unutmuş oluyoruz gibi görünüyor. E, birazcık dolambaçlı gibi görünüyor ama bunun üzerine birazcık düşünmek lazım. Bu düşünceyi, bu e, kavrayış olmadığı sürece... E, bu dilin e, gücü zayıflanır. Bu arada İslam felsefesi derslerinden öyle zannediyorum hatırlayacaksanız İslam düşüncesi içerisinde özellikle İbn Sina hem Farabi de var hem de asıl olgun hali İbn Sina'da var. Ki, İbn Sina varlık filozofu olarak da bilinir. Onun bir uçan adam örneği vardır. Bu uçan adam örneğinde diyor ki biz kendimizi şöyle düşünebiliriz, şöyle tahayyül edebiliriz. Yani sen diyor. E, işte elin, kolun, gözün bütün azaların olmasa tabiri caizse uçan bir durumda olsan e, yine de kendilik bilincine sahip olur muydun diye soruyor. Evet yine de kendilik bin, bilincine sahip olurduk. Bir başka ifadeyle azalarımız, bedenimiz, cismaniyetimiz bizi biz yapan, kendimizi kendimiz yapan hakikat değil. Bizim kendilik dediğimiz şey bütün bunların ötesinde olan bir hakikat. İşte o hakikat fark edildiğinde o nefs kavramı e, fark edildiğinde ki Kur'an kerimde wa fi enfusikum yani size kendi nefislerinizde de delillerimizi e, göstereceğiz şeklindeki ifadenin de işaret ettiği üzere e, burada varlıktan kendilikten hareket eden bir e, argüman söz konusu. Şimdi bu notların üzerinden e, size Batı din felsefesi içerisinde bu delil nasıl e, hareket, e, nasıl geliştirilmiş ona dair birkaç şey söyleyeceğim. Genelde şu mantığı anlarsanız bu delilin temel hareket noktası böyle işliyor. Mesela ontolojik delil dedim ki varlıktan varlığa giden bir delil. Diyor ki düşünürler eğer biz tamır kavramını isterseniz Allah kavramını diyelim her neyi kastediyorsanız yani bununla bunu tam olarak anlarsak onun var olduğu kavramı da kendiliğinden ortaya çıkar. Nasıl çıkar? Mesela şöyle düşünelim. Üçgen kavramı. Zihnimizde üçgen kavramı gelsin. Birazcık matematiğe alakanız varsa. Üçgen dediğimizde bunun iç açıları toplamı 180 derece olan mesela olduğu hemen aklımıza geliyor. Veyahut da vadi kavramını düşünelim. Nasıl ki iki tane tepe, iki tane dağ kavramı kendiliğinden yine zihnimize gelmiş oluyor. Ya bu bu hareket bir başka hareket noktası da şu. Eğer kavramı tam anlamıyla anlarsak o kavramın e, eski ifadeyle söylersek lazımı olan, geriye olan diğer kavramlar da kendiliğinden anlaşılmış olur. Yani Tanrı kavramı hakkıyla anlaşılırsa o kavramın onun var olduğu da kendiliğinden anlaşılmış olur örnek veriliyor. Mesela diyelim ki tanrı yoktur ifadesini düşünelim. Ateistik anlamda kullanılan tanrı yoktur ifadesini düşünelim. Tanrı yoktur ifadesi buna göre çelişik bir ifadedir. Nasıl çelişik bir ifadedir? Şöyle düşünelim. Yuvarlak kare ifadesini düşünelim. Yuvarlak kavramı çelişik yuvarlak kare kavramı çelişiktir. Çünkü bir şey ya yuvarlaktır ya da karedir. İkisinden birisi olamaz eş zamanlı olarak. Benzer bir şekilde Tanrı yoktur ifadesi de bu delilin hareket noktasına göre çelişik bir ifadedir. Çünkü Tanrı ifadesi zorunlu olarak varlık ifadesini de kendi içinde taşır. Tanrı kavramı varsa olmayan Tanrı kavramı çelişiktir diye böyle bir tarafı da var. Toparlayarak söylersem birazdan açacağım noktalar bu ontolojik delilin hem doğrudan varlık kavramıyla, kendilik kavramıyla alakası var... Ee, ve bunun yanında daha da ötede e, mantıki bir tarafı da var. O mantıki tarafı da şu, e, bizim hudus delilinde ve kendi delilinde gördüğümüz türde değil de bizatihi o kavramın kendisi anlaşıldığında, Tanrı kavramının kendisi anlaşıldığında varlık kavramının da kendisinin rahatlıkla anlaşılabileceğini ifade ediyor. Mesela nasıl yapılmış bu diye sorarsanız, Bunlardan birisi Batı din felsefesi içerisinde efendim 13. o şey özür dilerim 11. yüzyılda yaşamış Kentilbury baş bir psikoposu olan İngiliz efendim Sen Ansel, Aziz Anselm dediğimiz bir Hristiyan teoloğu var. O diyor ki ben gözümü kapattığımda tabiri caizse kendi içime döndüğümde kendi içimde şöyle bir kavrama rastlıyorum diyor. O da şudur, kendisinden daha büyüğü tasavvur edilemeyen bir varlık kavramı var zihnimde. Yani öyle bir varlık ki kendisinden daha büyüğünü tasavvur edemiyorum. Yani şöyle düşünelim, e, zihnimizde bir, bir kere büyüklük mefhumu var. O büyüklük mefhumu e, derecelendirilmeye tabi tutulduğunda bir büyüğü, bir büyüğü, bir büyüğü, bir büyüğü, bir büyüğü şeklinde ne kadar ileriye doğru götürürseniz götürelim bir yerde artık kendisinden daha büyüğünü tasavvur edemediğimiz bir varlık kavramı. Bir ama şöyle, buna herhangi bir limit, herhangi bir sınır olarak değil de her şeyin sınırı olan efendim, nihai had olarak, nihai sınır olarak bir kavramı zihnimizde düşünebiliyoruz. Bunu zihinsel olarak pekala anlayabiliyoruz. Şimdi buradaki mesele şu, asıl tartışılması gereken mesele şu. Peki zihinsel olan bu varlığın da dış işte dünyada karşılığı olup olmadığını nasıl bileceğiz? Bunu nasıl ayrıştıracağız diye baktığımızda şunu örnek veriyor bize Senhan Diyor ki mesela bir resim düşünelim. Ee, diyelim ki benim zihnimde bir e, Picasso'nun resmi olmuş olsun. Şimdi bu resim sadece zihni bir resim mi olsa daha iyi olur? Yoksa hem zihni... Hem de bu zihnin dış dünyada karşılığı olan, efendim, hem zihnimde olan, hem de dış dünyada bir e, tabloda yer alan resim olsa hangisi daha iyidir diyor. Vurgulayarak söyleyeyim. Yani sadece zihnimde olan bir resim mi? Bu birinci seçenek. Yahut da hem zihnimde hem de dış dünyada olan bir resim mi? Daha iyidir diye soruyor bize. Tabiatıyla burada söylenmesi gereken şey haklı olarak söyleyebilirsiniz, diyebilirsiniz ki hocam benim zihnimdeki resim çok daha güzel olabilir şeklinde bir itirazınız olabilir ama o resim olmaz. Yani bilseniz ki benim zihnimde ne resimler var? Yani belki eğer zihnimize bakarsak dünyanın gelmiş geçmiş ressamıyız ama... Resim kavramı açısından baktığımızda kelimenin tam anlamıyla biz resim dediğimizde hem zihinsel gerçekliği olan hem de dış dünyada hakikati olan kavramlar söz konusu. Tabiatıyla hem zihinde gerçekliği olan hem de dış dünyada karşılığı olan resim daha doğru efendim daha mükemmel olarak görünüyor. Bu tartışmayı niye yapıyoruz? Çünkü Anselm'imizi şunu anlatmak istiyor. Kendisinden daha büyük tasavvur edilemeyen bir varlık kavramı sadece zihinde değil yani sadece zihinde olmuş olsaydı eksik olmuş olurdu. Çünkü biz hem zihinde hem de dış dünyada kendisinden daha büyük tasavur edilemeyen bir varlık kavramına sahip olursak bu sadece zihinsel olan, sadece zihinde kalandan daha mükemmel bir varlık kavramı olurdu. Toparlayarak söylersen sen Selim diyor ki işte... Hem zihinde olan hem de dış dünyada olan ve kendisinden daha büyü düşünülemeyen varlık kavramı insanların, herkesin Tanrı kavramıyla kastettiği kavram budur diyor. Yani buradan hareketle e, Tanrı dediğimizde kendisinden daha büyük tasavvur edilemeyen bir varlık kavramı zihnimize geliyor. E, ve tabiatıyla bu varlık da sadece zihni bir varlık değil. Hem zihinde efendim e, hem de gerçekte var olan bir kavram. Dolayısıyla Tanrı vardır diyor. Bu delilin böyle efendim e, hareket noktası böyle. Yani şöyle mesela e, bunu kurmak pekala mümkün. <gülüyor> e, bu, evet. Bunu söylemiş olalım. Şimdi e, daha sonra bu Ansel Anselm'in argümanı. E, burada dikkat ederseniz büyüklük kavramı üzerinden e, geliştirilmiş oldu. E, bu kavram e, Descartes'ta bir başka düşünür, Senan Selmin geleneğini devam ettiren bir düşünür. Kemal kavram üzerinden veyahut da modern Türkçedeki ifadeyle söylersek, yetkinlik kavramı üzerinden e, tekrar çalışılıyor. Aynı bir e, temel bir mantık burada da geliştirilmiş oluyor. Hatırlayacaksınız e, Descartes'in o meşhur düşünüyorum o halde varım e, ifadesiyle de alakalı bir husus bu. Şöyle ki e, mesela biz Birazcık belli bir ölçüde imkan deliliğiyle de kısaca da olsa alakalı. Şöyle ki ben mesela kendi içime baktığımda bir yetkinlik kavramı görüyorum. Bir kemal kavramı görüyorum. Oysa bu kemale ben kelimenin tam anlamıyla sahip değilim. Yani mükemmel bir varlık değilim. Ama buna rağmen mükemmel bir varlık olmadığım halde bu mükemmellik kavramına sahibim. Peki... Bu mükemmellik kavramı nereden geldi? Kendisi yani tecrübi olarak mutlak anlamda mükemmel, mutlak anlamda eksik olmayan, her yönüyle kelimenin tam anlamıyla e, kemal sahibi olan bir varlık bu dünyada görmedim. Mutlaka her ne olursa olsun mutlaka bir noksanlığının olduğunu fark ediyoruz. Öyleyse bize Descartes şunu sormamızı istiyor. Peki bu Kemal kavramı nereden geldi bize? Bu yetkinlik kavramına nereden sahip olduk diye sorarsanız diyecektir ki belli ki kendisi kemal sahibi olan, kendisi yetkinlik sahibi olan bir varlık bu kavramı bize vermiş olmalı. Yani başka türlü bizim bu kavrama sahip olmamız mümkün değildi diyor. Bu itibarla da e, belli bir ölçüde eğer konuyu anlayacaksanız Batı düşüncesi içerisinde geliştirilen bu ontolojik derin belli bir ölçüde aslında fıtrat kavramına da yakınlık arz ediyor. Bakın şöyle bir muhakemesi söz konusu diyor ki birinci önerme Tanrı ile en yüksek derecede kemale sahip varlık kastedilmektedir. Peki bu varlığın var olduğunu nereden biliyoruz diye sorarsanız varlık da bir kemaldır. Yani eğer biz Tanrı ile en yüksek derecede kemale sahip olan bir şeyi diyelim konu anlaşılsın diye kastediyorsak eğer bu yoksa e, tabiatı ile yine eksik demektir. Bir başka ifadeyle şu cümle kendi içerisinde çelişik bir hale dönüşmüş olur. Varlık da kemalin bir parçasıdır. Olmayan bir şey yetkin değildir. Eğer tanrı da e, eğer varlık da bir kemal ise tabiatı ile sonuç olarak tanrı vardır demek mümkün. Dikkat ederseniz şu ana kadar gördüğümüz delillerden hareket noktası itibariyle farklı karz ediyor. Bakın Descartes'in da hareket noktası şöyle. Ben Tanrı fikrini yani en yüce derecede kemale sahip bir varlık fikrini zihnimde taşıyorum. Ve mükemmellik vasıflarından birinden mahrum olan bir varlık yüce bir varlık olamaz. Öyleyse Tanrı'nın yani en yüce derecede kemale sahip olan bir varlığın mükemmellik vasıflarından birinin, birinden mahrum olduğunu düşünemeyiz. Çünkü bu bir çelişki olur. Dersin en başında söylediğimiz üzere. Yuvarlak kare gibi bir çelişki olur. Varlık da bir yetkinliktir. Öyleyse varlıktan mahrum olmak, mükemmellikten mahrum olmak anlamına geliyor. En mükemmel varlık olan Tanrı'nın varlıktan mahrum olacağını düşünmek bir çelişkiyi doğuruyor. Sonuç olarak yani birbirine bağlantılı deliller silsilesi. Tanrı'nın var olması Tanrı kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Sonuç olarak Tanrı gerçek anlamda vardır. Bu delile dönüp tabii bir dizi eleştiriler var. Çokça düşünce tarihi içerisinde tartışılmış efendim, çokça işlenmiş bir delil. Bazılarının en fazla en tanıdık olan eleştirilerden birisi, yani tırnak içerisinde bir kelime oyunu gibi görünüyor. Yani belli bir anlamda bir kelime oyunu yapılıyormuş gibi görünüyor. Bu pek hala söylenebilir. Belli bir ölçüde haklılığı da var. Yani her ne kadar kelime oyunu gibi görünüyorsa da ateist bile bir kere e, yani bir dilde bir şeyden konuşabilmek için öncelikle onun varlığı bir kere kabul ediliyor olması lazım. Dilde ve bütün dillerde bir şekilde tanrı kavramına karşılık gelebilecek olan bir kavramın olmuş olması da ayrıca dikkate değer bir husus. Ama buradaki asıl eleştiri noktası burada bir totolojinin olduğu yani biz totoloji dediğimizde bir devrin olduğu yani hatırlayacaksınız hudus deliğinden vesaire genelde kabul ediliyor yani bu bir eleştiri noktası olarak çünkü tanrı kavramı zaten kabul ediliyorsa bu delil ancak e, işliyor gibi görünüyor ama zaten ispat konusu olan e, mesele tanrı tanrının varlığı meselesi e, şeklinde bir eleştiri noktası söz konusu burada iki tane teknik eleştiriden söz edeceğim sizi biri, gay, e, biri Gainilo denilen Descartes'in çağdaşı olan bir düşünür var bu şöyle bir eleştiride bulunuyor. Diyor ki ben zihnimde diyor mesela mükemmel bir ada hayal edebiliyorum. Mükemmel bir ada fikrine sahibim. Ama bu ada fikrine sahip olmak nihayetinde bu adayı gerçekten de dış dünyada var etmiyor. Yani bu klasik dönemde de yapılan tartışmalardan birisi kavram ve kavramın hakikati dış dünyada bir hakikati var mı şeklindeki bir tartışma. Buna yapılan eleştirilerden birisi şu. Yani karşı eleştiri diyelim, cevap bir başka ifadeyle eleştirinin eleştirisi. Cevap şu, adayla tanrı kavramının birbirinden farklı kavramlar olduğu. Nasıl farklı? Biz ada kavramını konuştuğumuzda bile aslında sınırlı bir adadan konuşuyoruz demektir. Mesela bunun nasıl bir şey olduğunu anlamanız açısından şunu söyleyebilirim. Hangi ada olursa olsun, ben aslında o adaya dair her zaman o adadan daha iyisini düşün, düşünebiliyorum. Yani daha mükemmelini her zaman düşünebilirim. Ama Tanrı kavramı söz konusu olduğunda burada bir... Çünkü ada mümkün şeylerden birisi. Mümkün e, her zaman kendisinden daha iyisinin, daha fazlasının, daha büyüğünün düşünebildiği bir kavram. Oysa Tanrı söz konusu olduğunda bu o türden bir kavram değil. Artık dahaların e, sona erdiği bir durum şeklinde bir karşı eleştiri bir başka ifadeyle cevap var. Bunlardan birisi ontolojik dilini anıldığında mutlaka e, ismi geçen en önemli eleştirmen, bilmiyorum yeni çağ felsefesi derslerinde Kant'ı gördünüz mü? E, Kant e, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl düşünülüyor ve felsefe tarihinde bir eleştiri filozofu, üç tane büyük e, eleştiri metni var. Bu eleştiri metinlerinden birisinde ontolojik delili de eleştirecektir. Nasıl eleştirecek? İki tür eleştirisi var. Bunlardan birisi diyor ki mesela diyelim ki üçgen kavramını kabul ederse bir insan zorunlu olarak üç açıları, iç açıları toplamanın 180 derece olduğunu kabul etmek durumunda. Ya peki üçgeni kabul etmezse? Yani birisi tanrı kavramını kabul ederse o kavramı kabul ederse varlık fikrini de zorunlu olarak kabul eder. Peki Tanrı kavramını kabul etmezse efendim, e, tabiatıyla evet Elif arkadaşınız bir an gördük bu kanıtı hocam gibi okudum e, Kant'la kanıt Türkçe'de şey oluyor biliyorsunuz e, Cumhuriyet dönemi Türkçesi birazcık tuhaf e, dolayısıyla Kant'ı görmüşseniz güzel maşallah Kant'ı da gördüyseniz siz de e, epeyce bir iş görmüşsünüz demektir. Kant'ın bu Buradaki hareket noktası şu, yani varlık kavramı bir şeyin özüne ait midir değil midir? Yani diyor ki özette, üçgen kavramını kabul eden bir insan ancak e, onun iç açıları toplamının 180 derece olduğunu söylemek mümkün. Oysa üçgeni bir insan bizatihi kavram olarak reddedebilir. Yani birisi tanrı kavramını kabul ediyorsa ancak onun var olduğu fikrinde olabilir. Tanrı kavramının kendisini reddedebilir şeklinde bir eleştirisi var. Yine bununla alakalı olan bir başka eleştiri noktası da meşhur bir örnek var. Yani onun meşhur ayrımları var biliyorsunuz. Analitik ayrımı ve sentetik ayrımı. Bu kadarını da hani çok fazla detayda girmek istemiyorum. Şimdi mesela diyor ki yani bir şeyin varlığını düşünmek onu gerçekten var etmez diyor söz gelimi. ki hayali 100 dolar. Kafanızda canlandırabiliyorsunuz. Efendim elinizde de bir 100 dolar var. Şimdi birebir birbirine benziyor. Bakın ikisi arasında hiçbir fark yok. Bir başka ifadeyle ama onu düşünür olmak onun gerçekliğini meydana getirmiyor. Yani bir şeyin x'in var olduğunu söylemek o şeyin çeşitli nitelikleri birlikte varlık niteliğine sahip olmasını söylemek değildir. Bakın X vardır diyorsunuz ama siz bunun var olduğunu söylemek onun nitelikleriyle beraber var olduğunu söylemek değildir şeklinde efendim temel bir eleştiri noktası. Şu kadarını söyleyeyim yani gerçekten bu delil şu ana kadar kendi kanaatimi söylemiş olayım bir taraftan da birkaç değerlendirmede de bulunmuş olayım. Bazıları açısından bakılırsa kendi açımdan onu öncelikle ifade edeyim. Sıralamada hatırlayacaksınız, kosmolojik delil, teleolojik delil ve ontolojik delil diye hareket ediyorum. Delillerin mantığı içerisinde birazcık zayıf bir delil gibi görünüyor. Ama bu sizin beklentileriniz açısından çok konuşulmuş, üzerinde çokça spekülasyon yapılmış bir delil. Bazılarınızın beklentilerini daha fazla karşılayan bir delil tipi olabilir. Ama ben delil sıralaması içerisinde 3 numaraya. Aldığın bir bir felsefi beklentiler açısından. Ama mesela İstenli Şuhis söz konusu olduğunda, i̇bn Sina söz konusu olduğunda ve sonraki dönem filozoflar söz konusu olduğunda bunlar varlığın bedihi olduğunu, apaçık olduğunu efendim ifade eden filozoflar da var. Tabiatıyla hani benim sıralamam da bir kere daha vurgulamış olayım mutlak bir sıralama değil. Ama işte bu bedihilik tam anlamıyla kavranmış olsa, bu tam da tartıştığımız yani ispata konu olan eskiler buna müsaade alel diyorlar. Yani ispatlamanız gereken bir şeyi e, siz ispatlamıyorsunuz yine e, ispatta konu olan şeyi söylüyorsunuz. Burada tamrı kavramı ispatlanması gereken bir husus iken e, yine siz ispatlanması gerekeni ile ispat yapmaya çalışıyorsunuz. Burada bir e, sorun varmış gibi görünüyor reddetse de üçgen vardır şeklinde. Bu başka bir şey. Yani hani argümanın söylemeye çalıştığı şey e, tutarlı olarak bunu yapmak mümkün mü? Argümanın kendi iç mantığı açısından. Yani burada reddetse de vardır meselesi farklı bir mevzu. Yani. Efendim Dilek Hanım, hocam bunları nasıl ve ne kadar bilmeliyiz e, meselelerini? Bunları biliyorsunuz. Ben bunlara hiç girmiyorum. E, hep yani bunu pek sevmediğimi ara ara da söyleyeyim ilitamcı arkadaşlar hep böyle hep sınav mantığıyla hareket ediyorlar haklısınız yani bunda anlaşılabilir bir taraf ama bence sınav meselesi ikinci bir husus olmalı yani sınav tarzınızda hep tartışılan ve konuşulan meseleler bence çok yani aşırı derecede sınav kaygısıyla ders çalışmak sağlıklı değil mutlaka önemli ama bir araç ve amaç sınav bir araçtır onu ifade etmek isterim. Birebildiğiniz kadar bilin. Yani demek ki notlar verilmiş. Notlarda ne kadar almanız gerekiyorsa efendim e, almaya çalışın. Şimdi sizinle hemen aynı mantıkta olan bir başka e, delili daha işleyeceğim. Bu da dini tecrübe delili. Belli bir anlamda e, ontolojik delile de e, paralellik arz eden efendim e, Evet arkadaşlar bu tarz konulara yorum da yapmak istemiyorum. Yani Çalışmaya çalışacağız, ilim gayret etmeye çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız. Artık olduğu kadar onu ifade etmek isterim. Çok fazla yani mümkün mertebe en sık rastladığım işte hocam sorar mısınız falan ne kadarını bilelim. İstifade etmeye bakın muhtemelen zaten geçiyor olursunuz öyle tahmin ediyorum bir şekilde geçersiniz inşallah. İstifade etmeye bakmak lazım. Eee irritanip söylüyorum farklı bir profil. Ya yani bu mevzuyu konuşmak istemiyorum. genellikle bana hocam sınavdan çıkar mı bir sormayın yani hani bu eee cevaplamadığım e, bir mesele. Peki. Zeynep Hanım işte sağ olsun e, demiş ki hocam kantin değiştirisi için <gülüyor> ne düşünüyorsunuz diye. Eee yani dediğim gibi sıralamada e, üçüncü sıralamayı aldım. Haklı olduğu yönler var. Yani bunun farklı formları da buraya çok fazla değinmediğim Kant'ın eleştirilerinden de masum olduğunu yani ondan daha korunaklı türleri de var bunun. Bana her ne olursa olsun spekülatif bir argüman onu söylemek isterim. Birazcık karmaşık gibi görünüyor yani onu ifade etmiş olayım. Şimdi gelelim dini tecrübe delili. Bu da şu ana kadar gördüğümüz deliller içerisinde farklı bir kategoride olan bir delil. Yani aslında ontolojik argümanla benzer belli bir anlamda. Ve problem olarak da ona yakın problemleri kendi içerisinde barındırıyor. O da tecrübe kavramıyla alakalı. Yani tecrübe tecrübe delil olur mu? Yani burada tecrübenin belli olmasından kasıt... Ee, sizin yaşadığınız bir delil, tecrübenin, sizin yaşadığınız bir halin başkası içinde bir e, referans noktası, bir istitlal noktası olup olmayacağı meselesi. Kişisel olarak bunu kabul ederseniz etmezseniz farklı bir şey ama sizin yaşadığınız delil de efendim e, burada bir hareket noktası, istitlal noktası olabilirmiş şeklindeki bir e, şeyi var, bu delilin mantığı var. Buradaki tecrübe kavramından şunu söylersem daha rahat anlayacağınızı zannediyorum konuyu. Yani burada biz tasavvufi hal, zevk dediğimiz, veç dediğimiz haller, müşahede, mükaşefe gibi haller acaba e, Tanrı'nın varlığı noktasında bir delil olabilir mi diye baktığımızda. Öncelikle olarak İslam düşüncesinde birkaç şey söylemek isterim. E bu aslında felsefe ile tasavvufun yani eğer tasavvufi hali zikre ve geçti konuşuyorsak çok temelde her ikisinin de bir kere yönteme dair usul olarak farkları var. Fakat nedenle e, İslam düşüncesi içerisinde tasavvuf geleneği diyelim, mistik geleneği aslında Tanrı'nın varlığının kanıtlanması gibi bir durumu çok şey alıyor. Belli bir anlamda teyi alan, alaya alan bir e, yaklaşımları var. Niçin diye sorarsanız, onlar açısından birincisi, bunu özellikle ifade etmek isterim. Birincisi, yani Tanrı'yı kanıtlama gibi, Tanrı'nın varlığını kanıtlama kavramının çelişik bir kavram olduğunu düşünüyorlar. Niye diye sorarsanız, çünkü onun varlığı bedihi. Hatta bir özellikle Mahmut Şebüsteri'nin ifadesiyle söylersem, Tanrı o kadar aşikar ki, o kadar ortalıkta ki, zuhurun şiddetinden dolayı gizlidir diyorlar. Yani o kadar belihi ki, o kadar aşikar bir varlığı var ki bu kadar aşikar ve ortalıkta olan bir varlığı tekrar ispatlamaya kalkmanın ee, ne diyelim artık boşa kürek çekmek olduğunu söyleyecekler. Çünkü mesela şöyle bir örnekle de bunu söylemek mümkün. Diyelim ki ışık var mı diye soruyorsunuz bir taraftan. E, oysa Işık var mı sorusu bizatihi kendi kendini çelen bir soru gibi görünüyor. Çünkü görmemizi mümkün kılan şey ışık. Tabiatıyla tekrar onun sayesinde görüyoruz belli bir anlamda. O var mı diye sormak kendi içerisinde bir çelişiklik oluşturuyor gibi düşünülüyor. Ama din felsefesi de bu meseleyi birazcık tasavvuftan, tırnak içerisinde, mistik gelenekten birazcık efendim farklı olarak etüt etmiş bundan önce kısaca işte bu dini tecrübe kavramı, bu dini tecrübe kavramının efendim çeşitleri üzerinde birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra bu tecrübenin ve bu tecrübe çeşitlerinin bir delil olma özelliği taşıyıp taşımadığı üzerinde durmaya çalışacağım. Genelde bununla alakalı ders içerisinde öncelikli de önceki derslerde hatırlayacaksınız özellikle teleolojik delilde değindiğim Richard Swindorn ismi var. Halihazırda da yaşayan Önemli bir din felsefecisi. Bu meselede de söylediği bazı hususlar var. Birazdan kavramsal olarak da onları açmaya çalışacağım. dikkat e, dikkate değer e, görüşleri var. Onları birlikte tartışmaya ve anlamaya çalışacağım. Evet. E, mistikler söylüyor arkadaşlar. Sufiler söylüyor. Evet. Mesela bütün her bütün sufiler burada and, ismini andam kişi Mahmut Şebesteri yani bizim daha ziyade tasavuf metafiziği diyebileceğimiz Konevi gibi İbn Arabi gibi o gelenekte yer alan isimler daha sonra Mevlana gibi efendim Feridun Atar gibi Fahrettin Iraki gibi daha ziyade bizim e, felsefi tasavuf dediğimiz metafizik tarafı yani sadece Ameli tarafı değil de, züht tarafı değil de, e, felsefe ile paralel giden tasavvuf geleneği bunu efendim e, açmaya çalışıyor. E, bu Üstad Simoğlu'nun söylediği birkaç şey işaret edeyim. Mesela hangi çeşitleri var diye baktığımızda, birincisi, e, bunu beş çeşidi ayırmış. Birincisi, sıradan, herkesçe bilinen bir duyu meselesi vas vasıtasıyla Tanrı'nın, veya mutlak gerçekliğin tecrübe edilmesi, diyelim ki Hristiyanlar söz konusu olduğunda, sizin de önünde Hristiyan olduğunu ifade etmek isterim. Dini resimde, gün batımında, okyanusta tanrıyı gördüğünü ifade edebilir. Ee, ama burada şunu unutmamak lazım: bizim aradığımız e, husus şu. Mesela siz bir trafik kazasında, bir hastalık sonrasında, bir bileyim beklediğiniz, umduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi sonrasında. Çok büyük bir sıkıntıdan kurtuluş sonrasında ilahi olanı tecrübe ettiğinizi, ilahi olanla doğrudan karşılaştığınızı, herhangi bir dilli olmaksızın, doğrudan onun varlığını hissettiğinizi, müşahede ettiğinizi söyleyebilirsiniz. E burada söz konusu olan şey bu müşahedenin ve bu e, tanıttıkların başkaları içinde bir hareket noktası olup olmayacağı burada önemli bir nokta. Ve altta sıra dışı. Birincisi sıradan hadiseler, sıra dışı olan, efendim alelade olan, dan e, daha öte fevkalade olan ve herkesçe bilinen bir düğün nesnesi vasıtasıyla Tanrı'nın veya mutlak gerçekliğin tecrübe edilmesi. Diyelim ki Bakire Meryem, e, özellikle Hristiyan geleneği söz konusu olduğunda e, bir onun görünüşü, tezahürü vasıtasıyla. Bu Müslümanlara için söz konusu olduğunda daha farklı figürler vasıtasıyla efendim olabilir. Yine kişiye mahsus e, bu birazcık özel ve normal duyu diliyle tasvir edilebilen duyumlar vasıtasıyla Tanrı'nın veya mutlak gerçekliğin tecrübe edilmesi. Dedim ki veç halindeyken Petr'ın yenmesi helal olmayan hayvanların olduğu bir örtünün gökten indirildiğini gördüğü gibi. Burada şunu da söylemek isterim arkadaşlar. hani Bir taraftan e, burada daha Hristiyani bir anlatım var ama Özellikle Hristiyan geliniği söz konusu olduğunda bu tecrübenin hem Hazreti İsa örneğinde hem Paulus örneğinde çok temelli bir yer teşkil ettiğini, bu tarz anlatımların genelde bu tarz hadiselerin üzerine dinin kendisinin kurulu olduğunu ve yine o gelenek içerisinde daha fazla bunun ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Mesela rüyalar, efendim, bir takım telaffuzlar, ekstazi. Dedikleri efendim bir e, ekstaz dediğimizde yani e, veçd hali kelimenin tam anlamıyla. Yine diyelim ki, kişiye mahsus fakat normal durumlarıyla tasvir edilemeyen duyumlar vasıtasıyla Tanrı'nın tecrübe edilmesi. Diyelim ki işte Teresa Adilla diye çok meşhur bir azize Hristiyanlarda kadın e, efendim. Kişi bir şey hisseder ve tecrübe ettiğini iddia eder fakat bu şey kendisi hakkında konuşulabilecek bir şey değildir. Anlatılamaz. Mesela mistik deneyimlerle alakalı en temel açmazlardan birisi odur. Anlat diyorsun anlatamam. Yani hani meşhur bir hikayedir. Ta onun, bilen söylemez, söyleyen bilmez diye. Yani mistik tecrübenin böyle bir paradoksallığı var. Kişiye özel, anlatılamıyor. Anlatıldığında çelişik ifadeleri dönüşmüş oluyor ama bir taraftan da delil olma karakteri söz konusu. Yine bir beşinci son örnek olarak da hiçbir duyum vasıtası olmaksızın yani bu kelimenin tam anlamıyla burada söz edilen şey e, sezgi. Herhangi bir e, duyuya indirgenmeksizin kişi sezgisel olarak veya doğrudan doğruya tanrının veya birin farkında olduğunu iddia ediyor. Şimdi bunlar bunu, tabii özellikle Hristiyan gelini içerisinde yapılan taslif, Müslüman sufi gelinlik içerisinde de yapılan çok farklı taslifler var. Ama burada bizim hani ne kadar e, farklılaşsa bile, bunlar ne kadar e, farklı bir durumda olsa bile, bizim için söz konusu olan e, bu tecrübenin herhangi bir şekilde istidlal yani bir e, argüman olarak bir kaynağın olup olamayacağı meselesi bizim için daha temelli bir e, durum arz ediyor. Şimdi bunu e, evet e, İslam meselesine de geleceğim. Şimdi bunu e, buna dair nasıl acaba belli olabilir? Bu yaşanan haller e, efendim nasıl bir e, delil durumu olabilir diye baktığımızda buna dair Richard Sindon e, epeyce bir mesai sarf etmiş ve onun birkaç tane ilkesi var. Bunlardan birisi saf dillik ilkesi dediğimiz bir ilke var. Kolaylık, kolay inanırlık ilkesi. Diğeri de tanıklık ilkesi. Şimdi saf dillik ilkesi dediğimiz de şu. Yani biz olağan durumlarda yani buradaki mesele şu. Bir şahıs var ve o diyor ki ben ilahi olanı tecrübe ettim diyor. Efendim yani İslam e, sufilerinde çok fazla örneği var. Tanrı'yı gördüm, Tanrı'yı ile konuştum. Onun tecellisini gördüm. Bu metinler bana doğrudan yazıldı. Doğrudan ilham edildi. Yani ilham kavramı. Mükaşefe gibi. Yani çok özel kavramlar var. Eminim burada mistik bağlama yakın olan arkadaşlar da vardır. Yani fenadır, bekadır vesaire. Burada söz konusu olan bütün bunları yaşadığını söyleyen birisi var. Bu bildirime karşı, bu ifadeye karşı nasıl bir acaba epistemik bir tutum takınılmalı? Yani bunu ciddiye almalı mıyız? Bununla hareket edebilir miyiz diye baktığımızda Richard Svindon diyor ki iki ilkeyi düşündüğümüzde bu iki ilke bize bu mistik tecrübenin ve dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor diyor. Nasıl mümkün oluyor bu? Birincisi saf dillik. Kısaca izah edeyim. Normal koşullarda bir arkadaşımızın, bir dostumuzun bize bir şey söylüyorsa diyelim ki ben bir rüya gördüm. Ben şunu yaşadım, ben bunu hissettim. Bak şurada kitap var, şurada bir çocuk var şeklindeki bildirimlerini düşünelim. Bunlar söz konusu olduğunda biz bunlara saf dilane yaklaşıyoruz. Yani normal koşullarda özel durumlar yoksa adamın akli yetisine dair herhangi bir endişemiz ve şüphemiz yoksa e, o söylenenlerin söylendiği gibi olduğunu düşünüyoruz. Yani birisi bir şey diyorsa olağan koşullarda o öyledir. Yani... ...başka türlü bir şüpheye düşüp... Efendim ...başka türlüsünü aramıyoruz. Birinci ilke bu. Yani kelimenin tam ifade ettiği üzere... ...saf dilane yaklaşıyoruz. Yani bir şey gördüm, var diyorsa... ...vardır diyoruz. Yani... E, ...sade bir biçimdeyle... ...tecrübenin genel olarak veya normal olarak... ...güvenilir olduğunu, normal koşullarda... ...böyle davranıyoruz. Yani... Resim bölmüyor ki benzer bir şey biz dini tecrübe konusunda acaba niye efendim, e, tercih etmeyelim, niye benzer bir yolu burada takip etmeyelim şeklinde bir e, hareket noktası söz konusu. İkincisi e, tanıklık ilkesi diye bir ilke var. Tanıklık ilkesi özel, yani bu ilke içerisinde en güçlü olan bir ilke benim kanaatimce. Şöyle düşünelim, mesela ben genelde bu bahsi anlatırken arkadaşlara şeyi sorarım, derim ki ee, mesela dünya dönüyor mu? Dünyanın döndüğüne dair hangi e, delilleriniz var? Yahut da e, gerçekten diyelim ki e, uzayda galaksiler var mı? Buna dair ne delil söyleyebilirsiniz diye sorduğumda hani biraz da arkadaşların üzerine gitsem çok fazla şeyi söyleyemediklerini fark ediyorum. Aslında olağan tecrübemize baktığımızda dünyanın düz olduğu dönmediği, sabit olduğunu düşünmek daha makul gibi görünüyor. Daha makul gibi değil. Özellikle insanlık tarihi içerisinde dünyanın döndüğünü düşünmeleri insanların çok yenidir. Yani Galileo vakasına kadar düşünürsek yani insanlık tarihi içerisinde çok yeni bir durum. Peki nasıl oldu da biz bütün insanlar olarak efendim, dünya ahalisi olarak dünyanın döndüğü kanaatindeyiz? Mesela diyelim ki hava Adaları Var mı? se desem ki Havai Adaları yoktur desem, yani gittiniz gördünüz mü baksan, gidilmemiş de görünmemiş de. Ama var olduğunu kabul ediyoruz. Var olduğunu, efendim, var olduğu fikrindeyiz. Peki, biz de bilime, bilimin bize vermiş olduğu bu kanaatlere karşı, bunları tahkik etmesek bile, aslını bilmesek bile, gidip görmesek bile, bütünüyle bir şey bilimselse, bu şekilde kabul etme, bizde bu şekilde e, efendim koşulsuz bir güven hissinin ortaya çıkmasına e, sebep olan şey nedir diye baktığımızda tanıklık ilkesi yani e, başkaları tanık olmuş, başkaları görmüş, biz onların tanıklığı üzerine, başkalarının görmesi üzerine, başkalarının şahadeti üzerine e, sanki biz görmüşüz gibi hareket ediyoruz. Özellikle coğrafyaya dair olan bilgiler. Tarihe dair olan bilgiler çoğunlukla böyle yani falan yerde falan ada var falan yerde falan şey var öyledir görmesek de gitmesek de tarihsel olarak olan şeyler de öyle başkalarının tanıklığı üzerinden kabul ettiğimiz hakikatler modern döneme geldiğimizde e, bilimin çoğu böyle yani hiçbirimiz elimize teleskop alıp far, e, gökyüzünü gözlemlemedik tecrübe olarak da dünyanın dönüp dönmediği aslında tam aksini Tecrübemiz, olağan deneyimlerimiz bize tam aksini söylese bile biz dünya döndüğü kanaatindeyiz. Çünkü e, bizi bu şekilde bir kanaate sevk eden, bu şekilde bir inanca bizi yönlendiren temel motivasyon bilim adamlarının tanıklığı. Onların tanıklıklarından hareketle diyor ki bilim adamı ben bir yukarıda bir galaksi gördüm, kara delik gördüm mesela, efendim, e, süpernova gördüm. Nötrino yıldızı gördüm vesaire. Biz bütün bunları onların referansları ve onların tanıklıkları üzerine kabul ediyoruz. Buradaki tartışma noktası şu, zeminimizi kaybetmeyelim. E, acaba biz benzer bir tanıklığı niçin dini tecrübe içinde geçerli görmeyelim diyor. diyor. Yani hayatımızın önemli bir kısmında e, tercih ettiğimiz, takip ettiğimiz bir yolu niçin dini tecrübe meselesinde de? Efendim benzer bir yolu takip etmeyelim şeklinde bir hareket noktası var. Şimdi bu iki özellikle saftılık ve tanıklık ilkesi açısından düşünüldüğünde yine silindirin hareket noktası çok güçlü değil. Onu ifade etmek isterim ama bu argümanları belirli bir ölçüde ikna edicilik seviyesi efendim ikna edicilik gücü de var. Hani en fazla yapılabilecek eleştirilerden birisi bilimin refansı yani her zaman kontrol edilebilirlik durumu söz konusu ama Tanrı için her zaman kontrol edilebilirlik yok gibi görünüyor ama bilimde bunu çok fazla işletmiyoruz. Yani sınırsız ve koşulsuz bir güven var karşı taraf için. E bu güvenin bir kısmını biz niçin tanıdığımız, bildiğimiz efendim insanlar için de e, geçerli saymayalım şeklinde bir hareket noktası efendim e, söz konusu. Evet e... Notlarınızı okuyorum. Ee, güzel şeyler söylüyorsunuz. Şimdi e, bu notların ardından e, yavaş yavaş e, bu da dini tecrübe ile alakalı hangi açılardan belli olabileceğine dair getirilen gerekçeler. Ama şunu söylemek isterim. Biraz da e, genel olarak bugüne kadar gördüğümüz bu doğal teoloji üzerine efendim genel bir değerlendirmede bulunmak istiyorum size. Böylelikle bir taraftan da bu deliller bahsini e, tamamlayacağım. Başka deliller de var sizinle görmediğimiz Bunları da yine bir kulak dolgunluğu seviyesinde de olsa haberdar olmakta yarar var. Ahlak delili gibi, estetik delili gibi, bilinç delili gibi, mucize delili gibi. Bazen bu delillerin bir kısmı şu ana kadar gördüğümüz ana delillerin bir alt kategorisi olarak da efendim değerlendirilebilirler. Bir kere genel olarak baktığımızda şunu söylemek lazım. Yani delil dediğimizde... Dini epistemolojideki vurgularımızı hatırlamak lazım. Yani herkes için, herkese ikna eden, herkese iyi gelen bir ilaç yok. Deliller için de böyle. Kimlerine göre, beklentilere göre, eğitim durumunuza göre, yetişme durumunuza göre, efendim, ikna e, durumunuza göre bu delillerin şeyi değişir, derecesi değişebilir. Bunu mutlaka dikkate almak lazım. Benim yaptığım sırlama ve takip ettiğim yol felsefenin beklentilerine, aklın beklentilerine göre dikkate alınmış. Pekala bunlar farklı şekillerde de yapılabilir gibi görünüyor. Burada en fazla vurgulanması gereken şeylerden birisi, şunu unutmamak lazım, delilleri tek başına değil, yani şu bugüne kadar gördüğümüz kozmolojik delili, teleolojik delili, efendim, bugün gördüğümüz ontolojik ve delil, dini tecrübe delilinin tek başına izole olmuş diğer delillerden bağımsız deliller olarak değil de, Bunları birbirini destekler şekilde dikkate almak daha doğru gibi görünüyor. Buna birikimsel argüman deniliyor din felsefesinde. Ne demek birikimsel argüman? Mesela diyelim ki bir dedektiflik örneğinden e, hareketle söylersek bir suç mahalli var. O suç mahalindeki hadiseyi aydınlatmak için her türden unsuru, her türden detayı, argümanınızı efendim... E, temellendirmek açısından dikkate alıyorsunuz. Burada da benzer bir hareket noktası söz konusu. Yani Tanrı var mıdır şeklindeki bir soruyu yanıtlamak söz konusu olduğunda kozmolojik delili, teleolojik delili, ontolojik delili ve dini tecrübe delilini birbirini destekler, birbirini bütünler, deliller olarak dikkate almak daha akıllıca görünüyor. Özellikle dini tecrübe delili söz konusu olduğunda burada sadece sufilerin vecdi halini değil, Sadece onlara özel halleri değil de kişisel olarak da baktığımızda çünkü sırf kozmolojik delilde ve teriyolojik delilde kalmak e, oldukça spekülatif, e, oldukça nesnel bir tarafı var. Ama bu nesnel olan delillerin de tecrübi olarak da beslenmesi, tecrübi olarak da altının doldurulması e, söz konusu olduğunda dini tecrübe delilini de bir parça olarak değil de o bütünü destekleyen argümanlar olarak dikkate almak. Daha görünüyor. Sonuç olarak burada söylenebilecek şey şu. Bugüne kadar gördüğümüz deliller en kötü olasılıkla yani en zayıf ihtimalle Tanrı'nın varlığı olduğunu söylemek açısından, onun kanıtlanabilir, varlığının kanıtlanabilir olduğunu söylemek açısından yeterli görünüyor. Yani yeterli bir kanıt gibi görünüyor. Hatırlayın ilk derslerdeki inanç ahlakını yeterli delille biz rahatlıkla Tanrı vardır diyebiliriz. Ama bu her şeye rağmen mutlaka yani hani yeterli değil birisi derse buna dair söylenebilecek birkaç şey var. Onları açacağım şimdi. Burada ayrıca özellikle açmak istediğim bir başka detay daha var. O da şu. Mesela İbni Sina'nın bir e, Sıddıkların Burhanı dediği, Sıddıkların Delili dediği. E, benim çok sevdiğim e, güzel bir kavramsallaştırma var. Bundan birkaç şey söyleyeceğim size. Birincisi şu nedir bu satıkların burhanı diye. E, hatırlayacaksanız bu Fusilet Suresi'ndeki Ayet-i Kerime'yi çeşitli defalar referansta bulunduk. Burada e, şu ana kadar okuduğumuz yer alfak ve enfüs ifadesiydi. Ve şuraya kadar okuduk Ayet-i Kerime'yi. Fakat Ayet-i Kerime'nin ikinci kısmına baktığımızda i̇bn Sina diyor ki, delil arayanlar ister alemden hareketle geliştirilen delilleri, ister varlıktan hareketle geliştirilen delilleri dikkate alabilirler. ama burada daha fazlasının olduğunu söyleyecek. Daha fazlası da şu. Evalem yekfi yeterli değil mi? Kifayet etmiyor mu? Bir Rabbiki senin Rabbin. Neye? Ennehu onun bizatihi kendisinin ala kulli şeyin her şeye şehit. Yani senin Rabbinin her şeye şehit olması, her şeye tanık olması sana yeterli değil mi? diye bir vurgu var burada. İbn Sina açısından arkadaşlar bu burhan-ı Sıddık yani sıddıkların burhanı, sıddıkların delili şu. E, bu makamda artık e, Tanrı'ya delil aramıyoruz. Yani Tanrı her şeye delil olmuş oluyor. Yani şu kısım İbn Sina açısından düşünülürse bizim gibi avam için, perdesi perdeli olan insanlar için geçerli olan şeyler. Ama ikinci kısım söz konusu olduğunda sıddıkların yani Tam sıddıkîn dediğimiz efendim ve doğrulayanların delili tabiri caizse Türkçesiyle söylersek ifade ettiği şey şu. hiçbir şey Tanrı'ya delil olamaz. Çünkü Tanrı bir zatî her şey delildir. Biz ona delil getiremeyiz. Onun kendisi her şeye delildir. Çünkü o olmamış olsaydı, onun varlığı söz konusu olmamış olsaydı zaten hiçbir şey olmazdı şeklinde bir yaklaşım tarzı söz konusu i̇bn Sina'nın zekice yani oldukça açıklayıcı ayet-i keriminin mefhumunu da iyice kavrayıcı görünüyor. Ama şunu unutmamak lazım bir kere daha ifade edeyim. herkesden özellikle modern dünyada ateizmin çok yaygın bir fenomen olduğu efendim bir dönemde bunu bunun herkesten bu şekilde ve kolaylıkla ...anlaşılabilir bir e, delil olmasını beklemek... ...zannediyorum ki... ...insellik yani... ...ne yapalım insanlar Burhan-ı Sıddık'ın makamında değilse... ...herkese bir delil olması lazım... ...herkesin efendim... ...farklı şekillerde de onu anlayabiliyor olması lazım... ...herkesten perdesiz ve doğrudan doğruya... ...bizatihi ilahi olanı... efendim ...onun varlığını fark etmeleri... ...fehm etmeleri... Ve ...beklemek fazla insellik gibi görünüyor... Ee, sonuç olarak söylersem, e, bir taraftan da bir yeriye bağlamamız lazım. O da şu, her şeye rağmen birisi derse ki yeterli delil yoktur derse, bütün gücümüzle kendi inandığımız, bu da önemlidir, kendi inandığımız delili doğru olduğuna, bağımsız bir şekilde doğru olduğuna inandığımız bir delili karşı tarafa efendim takdim ederiz. Ama her şeye rağmen birisi, bunu kabulde, isteksiz, gönülsüz davranıyorsa, yeterli olmadığını söylüyorsa, iç ilişkileri olduğunu söylüyorsa ki söylenebilir, her zaman bu mümkün. Bu takdirde de bizim kimseyi efendim zorla ikna etme, zorla inanma noktasını getirme gibi bir ne sorumluluğumuz var, ne felsefenin böyle bir vazifesi var, ne de dinin böyle bir emri var. Ayet-i Kerime'de bakın bu Hicr suresinde geçen, çok ilginç bir ayet Bence bu tartıştığımız konuyu, anlatmaya çalıştığımız konuyu aydınlatabilecek bir karakteri var. Önceki derslerde de e, değindim mi? Tam hatırlamıyorum. Hicr suresinde geçiyor. Olev Fatah aleyhim dâ ben Sema Şimdi e, arapların Hazreti Peygamber'den beklentileri var. Onun nübüvvetine iman noktasında. Şöyle şöyle olmalı değil mi? Gökyüzüne karşı bir merdivenin olmalı değil mi? falan gibi efendim, e, beklentileri var. Deniliyor ki tam da burada. Onlara diyor eğer gökte bir kapı açmış olsaydık oraya çıksalardı. Buna rağmen diyeceklerdi ki innemez şükürat Yani onu da yeterli görmeyeceklerdi. Bizim gözlerimiz büyülenmiştir. Yahut da e, Hazreti Peygamber'e diyorlar ki ya senin kitabın yukarıdan bir e, şeyle inmedi değil miydi? Yani böyle parça parça geliyor falan gibi. Olev nezzemne aleyki kitaben fi kırtâsin. Yani bir kırtas içerisinde sana bir kitap indirmiş olsaydı. Ölemesi hu Buna elleriyle dokunsalardı bile yine cevap diyeceklerdi ki e, bu sadece bir apaçık bir sihirdir şeklinde bir mukabelede bulunacaklardı. Bir başka ifadeyle bu, bu delil e, delil arıyoruz, bir işaret arıyoruz tabiatıyla bir şeyin gıyabında görmediğimiz halde bir e, işaret arıyoruz. Görmüş olsaydık Efendim e, zaten delil arama durumu söz konusu olmazdı. O nedenle e, delillerin gücünü de ne getirince gereğinden fazla abartmak ne de tamamen yetersiz görmek sağlıklı bir tutum gibi görünmüyor. Evet e, Zehra Hanım'a e, katılıyorum. Evet her insan için gerekli olan, yüzümlü olan efendim e, durumu gibi görünüyor. Şimdi buraya kadar olan... E, Derslerde ne yaptık diye sorarsanız hatırlayacaksanız önce epistemolojiyle başladık, sonra ontolojiye geçtik. Ontolojinin bir kısmını işlemiş olduk. Araştırma konumuz, yani hatırlayacaksanız istidlilerle bitti, istidlilerle devam etti. Şu an sonuç olarak delillerin gösterdiği kadarıyla rahatlıkla bu delillerden hareketleyen bir tanrı vardır demek mümkündür ve sadece mümkün değil, oldukça yüksek bir dille bir tanrı vardır demek mümkün. Bundan sonraki haftalarda işleyeceğimiz konu yine aynı yolla peki bu tanrının nasıl bir varlık olduğu konusunda aynı yolla konuş şey yapabilir miyiz? Bir şeyler söyleyebilir miyiz meselesi olacak. Başka ifadeyle var olan tanrının nasıl bir varlık olduğu üzerinde konuşuyor olacağız. E, buradaki anahtar terimimiz de bir başka ifadeyle sizinle gelecek hafta itibariyle işleyeceğimiz konu ilahi sıfatlar meselesi olacak. E, ve bu sıfatlar meselesini işlerken de tutarlılık cihetinden yani tutarlılık derken e, felsefi anlamda tutarlılık e, cihetinden buna e, değineceğiz. Çünkü bazı düşünürler var çağdaş dönemde bazı ateistler var onlar teizmin tanrısının tutarsız bir tanrı olduğunu söylüyorlar. Bu iddianın hangi açılardan söylendiğini ve ne kadar geçişerli ve güçlü bir iddia olup olmadığı meselesini de sizinle e, ayrıca e, işleyeceğiz kısmet olursa gelecek haftadan itibaren uzun uzadıya e, tartışmaya ve konuşmaya çalışacağımız mesele bu olacak yani aynı yolla aynı istidyal mantığıyla bu ilahi sıfatlar hakkında konuşmak mümkün mü? Bunun da mümkün olduğunu söyleyeceğim hatırlayacaksanız. Hemen hemen delilleri işlerken sizi çeşitli vesilelerle vurguladım. Her delilin bizi bir Tanrı kavramına götürdüğü, mesela Hudüs delilin kudretli bir Tanrı kavramına, Efendim, teleolojik dilinin bizi ilim sahibi olan bir varlık kavramına götürdüğünü, ontolojik delilinde zatî, zatî olan bir Tanrı kavramına götürdüğünü. yine bu delillerin iç mantığından hareketle pekala Tanrı'nın bir olduğunun söylenebileceğini yer yer işaret etmeye çalıştım. E, bu işaretleri inşallah kısmet olursa gelecek hafta itibariyle daha sistematik bir tarzda etüt etmeye çalışacağız. Evet, e, benim size e, bu ders e, süresince bu konu bağlamında e, sizinle paylaşmak istediğim, e, konuşacağım hususlar bunlardan ibaret görünüyor. Sorularınız varsa, efendim, sınav dışı sorularınız varsa e, onları pekala dinleyebilirim. E, Sesi de sorabilirsiniz, yazarak da sorabilirsiniz. Yoksa başka derslere doğru yolculuk yapacağız. Evet. Bu arada mutlaka size önerim. Yani derse birazcık kendinizi vermeye bakmak lazım. Çalışma sorularını dikkate alın. Mutlaka felsefede sorular çok önemli. Çünkü soruları kaçırırsanız söylenenler bir ezber değil. Bu bir felsefe dersi bir ezber dersi değil. Ve sorunun kavranması ve o sorunun yine aynı kavrayışla nasıl çözülebileceğine ilişkin bazı şeylerin söylenmesiyle alakalı gibi görünüyor. Yine sadece buna bir e, standart bir ders olarak değil de kaynakçaları öneririm. Yani sadece bunları okumakla yeterli... E, Yeter demeyin, daha fazlasını isteyin. Mesela merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. Cafer Sadık Yaran Hoca'nın şeyi çok güzeldir. Günümüz din felsefesinde Tanrı inancının akbiliği. İbn-i İlhan Hoca'nın i̇bn Sina ontolojisinde zorunlu varlık, ontolojik dili ve çıkmazları. Bir arkadaşımız işin sufi tarafını sormuştu. Merak eden arkadaşlara öneririm Ramazan Ertürk Hoca'nın makalesini. Yine bu sahada okunabilecek çok sayıda metinler var. Ayşe Göks'ün bir şeyin e, yok olması için önce var olması gerekir. Hangi delile girer diye? Ontolojik delile giriyor. Yani ontolojik delilinde e, belli bir anlamda böyle bir hareket noktası söz konusu. Çünkü e, bir aptal bile diyor tırnak içerisinde. Senanser, e, e, Tanrı kelimesinden onun varlığını doğrudan anlıyor şeklinde bir cevabı söz konusu. Az önce dediğiniz hangi delil neye götürür kısmını tekrar ifade eder misiniz hocam demiş Selma. Ee, artık tam neyi sorduğunuzu anlamadım ama e, Allah'tan ki bu dersin tekrarını izlemeniz mümkün. Oradan pekala ileri geri sardırabilirsiniz. Tekrar gibi gömen noktaları atlayarak da pekala takip edebilirsiniz. Hudüs ee, delili kudret sıfatına götürüyor. Evet bakın Elif Hanım e, teleolojik dili sahibi sahibi Tanrı'yı diyor. Evet onu ifade etmeye çalıştım. Evet e, sevgili arkadaşlar e, başka derslerde görüşmek üzere diyorum. E, hayırla kalın e, inşallah. Her şey gönlünüzde olsun arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.